Zorlu yolculuk Tayf Mahi Üç kafa dar tüm gün Zeyd'i aramıştı ama nafile bulamadılar onu bir türlü sonunda çareyi evinin önünde oturup beklemekte buldular ama çok sıcak ve bunaltıcıydı beklemekte çok sıkıcıydı pes edip evlerine dağılma kararı aldılar Rafi bu konuda pek istekli değildi Bekleme taraftarıydı. Ancak arkadaşlarıyla beraber hareket etmek için istemeyerek de olsa evine doğru yol aldı. Medine sokakları ıssızdı. Öyle sıcağı bastırınca hep böyle olurdu. El ayak çekinir, sokaklar boşalırdı. Herkes ya evine ya mescide ya da gölgeliklere sığınırdı. Güneşin etkisini yitirmesiyle de tekrar canlanırdı her yer. Peygamber şehriydi Medine. Onun varlığıyla daha da güzelleşmişti. Eski adı Yesrib'ti. Resul gelince Medine olarak değiştirildi. Medine'nin yerlileri çok yardımsever insanlardı. Onların bu ahlakı sanki toprağa sirayet etmişti. Toprak cömertçe bağrını açmış, leziz hurmalarını Medinelilere ikram etmekten kaçınmamıştı. Rafi evet, çabuk varmak için kestirme yola girmiş, hurmalıklardan geçmişti. Ooo hurmalar ne de lezzetlidirler şimdi diye düşündü. Keşke yere düşen bir hurmacık olsa da yeseydi. Ah işte orada. Hızla da eğildi Rafi. O da ne? Karıncalar ondan önce davranmış. Her tarafını sarmıştı bal hurmanın. Afiyet olsun size ufaklıklar deyip elindeki hurmayı attı ve yoluna devam etti. Eve vardığında çok susamış ve acıkmıştı. Mutfağa girerek yol boyu iştah kabarttığı hurmalara saldırdı. O kadar çok yedi ki yediği hurmaların çekirdeklerinden 99'luk bir tesbih çıkardı. Kapının önündeki sedire uzandı. Taifliler Resul'ü nasıl karşılamıştı acaba? Koskoca bir peygamber sonuçta. Allah'ın elçisi. Şehrin girişinde tören düzenlemiş olmalıydılar. Ya da Taif'te söz sahibi olanlar onu ayakta karşılayıp evlerine davet etmek için yarış yapmışlardır. Hatta belki kavga dahi etmiş olabilirler bunun için. Onun gibi özel bir insanı evinde misafir etmek ne büyük bir şereftir. Bu şerefe ulaşmak için kavga dahi edilir. Rafi'nin karma karışık düşünceleriydi bunlar. Ah Zeyd bin Harise neredesin? Taif'in hakikati sende saklı. Anlat da şu merakım gitsin. Bunlar da Rafi'nin iç sesleriydi. Kendi kendine konuşuyor, hayıflanıyordu. Taif sen neler yaşattın sevgili Nebi'ye? Bilal neden ısrar etti bu olayı Zeyd'den dinlemelisin diye. Nihayet göz kapakları onu bu sıkıntıdan kurtardı, dalıp gitti tatlı bir uykuya. Rafi, Rafi uyan, Zeyd bin Harise bizi bekliyor, acele et. Rafi neye uğradığını şaşırmıştı. Bu Hubeyb'ti, yattığı yerden doğruldu, elleriyle yüzünü olmuşturdu. Onun bu hareketsizliği Hubeyb'i rahatsız etmişti. ''Hey, ne oluyor sana? Zeyd bin Harise'den bahsediyorum. Şu an Ebu Talha'nın Beyruha'daki bahçesinde ve bizi bekliyor. Sense hala sedirde oturuyorsun.'' Rafi daha yeni anlıyordu arkadaşının söylediklerini. Yerinden öyle bir fırlayışı vardı ki görülmeye değerdi. İki arkadaş koşmaya başladılar. Rafi bir an durdu. ''Neler oluyor Rafi? Bari bir abdest alıp yüzümü yıkasaydım. Peygamberin azatlı kölesinin yanına gidiyoruz. Şu halime bak.'' Evet, uyurken salyaların akmış, ağzının kenarında kurumuş. <gülüyor> Sağ ol. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ben hemen abdest alıp geliyorum. Tamam, acele et, bekliyorum. Rafi abdestini güzelce alıp arkadaşının yanına vardı. Koşarak Beyruha bahçesine gidiyorlardı. Burası cıvıl cıvıl kuş sesleri, güzel bir namiyi çağrıştıran akar suyun sesi, yüksek kurma ağaçlarının gölgesiyle tarif edilemez güzellikteydi. Peygamberimiz de burayı çok sever, sık sık Ebu Talha'nın misafiri olurdu. Beyruha'ya girince başladılar. Derinin kenarında Zeyd'i gördüler. Entaresini dizlerine kadar çekmiş, ayaklarını suyun içine sarkıtmış, Salim'le konuşuyordu. İnşallah Salim eski günleri anlattırmamıştır biz gelmeden diye düşündü Rafi. Yaklaşıp selam verdiler. Zeyt onlara yer gösterdi. Salim, Tayyip seferini dinlemek istediklerini söylemişti daha önce. Zeyd, evet, kadro tamamlandıysa artık size zorlu yolculuktan bahsedebilirim, diyerek söze başladı. Mekke'de işler yolunda gitmiyordu. Resulullah'ın asabına türlü eziyetler yapılıyor, eskisi gibi lat ve menata tapmaları için baskı yapıyorlardı. İşkencenin dozu çok fazlaydı. Dayanamayanlar oluyordu. Bir grup Habeşistan'a hicret etmişti ama Mekke'de işkence, acı hiç bitmedi. Üç yıl açlığa mahkum ettiler bizi. Boykot kalkınca Peygamberimiz bu durumun daha kötü bir hal almaması için çareler aramaya başladı. Daveti yeni bir merkeze taşımak yerinde olacaktı ve Taif'e gitmeye karar verdi. Taif, Mekkelilerin yazlık olarak kullandıkları bir beldeydi. Oldukça güzeldi. Mekke'ye 96 kilometre uzaklıktaydı. Yorucu bir yolculuk olacaktı. Yaya gidecektik. Yol boyunca birçok kabile vardı. Onlara da uğrayacaktık. Hazırlıklarımızı yaptık ve düştük yollara. Başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. Umutla yollara aşıyorduk. Nebiye yürümenin, yolculuk etmenin, arkadaşlık yapmanın keyfini anlatamam. Ara ara duraklıyor, bir şeyler atıştırıyorduk. Yerleşim yerleri görünmeye başlamıştı. Artık davet vaktiydi. Resul her kabilenin reisiyle görüşüyor, onlara İslam'ı anlatıyordu. Ancak tek bir kişi bile kabul etmiyordu İslam'ı. Her yerden buruk ayrılıyorduk. Nihayet Taif'e gelmiştik. Sakif kabilesi Taif'te söz sahibiydi. Resul önce onlarla görüşmek istedi. Sakif'in üç lideri de sedirde saygısızca oturmuşlardı. Alaycı bir yüz ifadeleri vardı. Resul etkileyici üslubuyla onlara İslam'ı anlattı. Kur'an'dan ayetler okudu. Bu üç adamın tepkisi ise Allah senden başka gönderecek peygamber bulamadı mı? Defol git buradan. Demekten başka bir şey değildi. Resul onların bu tepkisine hiçbir karşılık vermedi. Kalktı ve geldiğimiz istikamete doğru yol aldı. Canım peygamberimin yüzündeki hüznü hala unutamıyorum. Ben de peşinden ilerledim. Yolumuzun üstünde kalabalık bir grup vardı. Ne olduğunu anlamadan onlara doğru ilerliyorduk. Yaklaşınca taş yağmuruna tuttular bizi. Bir yandan taşlıyorlar, bir yandan hakaret ediyorlardı. Taif'in tüm çocukları, ayak takımı ve delileriydi bizi taşlayanlar. Ben Resul'e taş değmemesi için önüne, arkasına, sağına, soluna geçiyor, taşlara siper olmaya çalışıyordum ama nafile. Atılan taşlar beni yaraladığı gibi onu da yaralamıştı. Ayaklarımız kan içindeydi. O kötü ve kaba topluluğun içinden koşar adımlarla ilerlemeye çalışıyorduk. Sonunda bizi takip etmekten vazgeçtiler. Resul bir bahçenin duvarına dayandı. Kalbi suküneti ulaşınca şu duayı yaptı. Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve halk üzerindeki güçsüzlüğümü sana şikayet ederim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Güçsüzlerin Rabbi sensin. Sensin benim Rabbim. Beni kime bırakıyorsun? Beni asık suratlarıyla karşılayan yabancılara mı? Yoksa işimi eline teslim ettiğin bir düşmana mı? Eğer bana karşı gazap etmediysen ben hiçbir şeye aldırış etmem. Fakat afiyetin benim için daha hoştur. Gazabına uğramaktan, karanlıkları yırtıp aydınlatan, dünya ve ahireti selameti ulaştıran zatının nuruna sığınıyorum. Sadece sana yönelir ve senin rızanı dilerim. Senden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. O sırada sığındığımız bahçenin kölesi yanımıza geldi. Elinde bir salkım üzüm vardır. Bahçe sahipleri utbe ve şeybe halimizi görmüş, bize acımış ve kölelerine üzümü getirmesi için emir vermişlerdi. Köle üzümü uzatınca Nebi tebessüm ederek Bismillah dedi ve köleyle canım peygamberim arasında şöyle bir konuşma geçti. Köle, bu da ne? Buralarda kimse bu sözü bilmez. Sen nerelisin Dinin ne? Adım Adlas. Ninovalıyım. Hristiyanım. Yunus peygamberin memleketinden öyle mi? Sen Yunus bin Medda'yı nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de onun gibi Allah'ın peygamberiyim. Köle hemen diz çöktü ve Canım peygamberimin elini, ayağını, başını öpmeye başladı ve efendilerinin yanına gitti. Onlar senin dinin daha hayırlı deyince köle, ''Efendilerim, vallahi yeryüzünde bu adamın getirdiğinden daha hayırlı hiçbir şey yok. Çünkü o bana ancak bir peygamberin bilebileceği şeyi haber verdi.'' dedi. Resul kederli bir şekilde Mekke'nin yolunu tuttu. Bir mıntıkaya gelince durakladı. Aşırı terlemeye başladı. Ben hemen anlamıştım. Resul'e vahiy geldiğinde böyle oluyordu. Bir süre sonra o hal gitti. Cebrail, Melekül Cibal yani dağ ile gelmiş ve iste ki iki dağ başlarına geçirelim demişti. Kendine bu kadar eziyet eden kavmin, içlerinden belki bir mümin çıkar düşüncesiyle helakına gönlü razı olmamıştı Resul'ün. Canım peygamberim, sen ne kadar merhametlisin. Evet çocuklar, o o kadar merhametliydi ki kendine yapılan bir saldırının hakaretin asla karşılığını vermezdi. Ama söz konusu saldırı İslam'a olunca sert ve acımasız olurdu. Resul, dağ meleğinin teklifini reddetti. Ancak Rabbinin yedi kat semadan kendine böyle bir yardım göndermesinden son derece mutlu olmuştu. Mekke'ye doğru yol almaya devam etti. Kırık gönlü teselli bulmuş, umut kestiği kavmine yeniden, sil baştan tebliğ yapmak için harekete geçmişti sanki. Ben Resul'e, seni memleketlerinde istememelerine rağmen Mekke'ye yeniden mi döneceksin dedim. Resul, ya Zeyd, şüphesiz Allah bu sıkıntıları bize rahatlık vesilesi ve çıkış yolu kılacaktır. Allah dinine yardımcı olacak ve peygamberini muzaffer kılacaktır, dedi. Mekke'ye epey yaklaştık. Üç gün Nahle Vadisi'nde kaldık. Sonra Mekke sınırına gelince birkaç müşrikten himaye talep ettik. Şehre giremiyorduk çünkü. Talebimizi Mutim bin Adi kabul etti. Oğullarıyla silahlanarak bizi Kabe'ye kadar götürdü ve orada ''Muhammed benim himayemdedir. Kim ona zarar verirse bana vermiştir.'' diye bağırdı. Kabe'de oturan azılı müşrikler bundan pek da Muhtim bin Adi'nin himayesini kabul ettiklerini söylediler. Biz de evimize rahatça gidebildik. Bir müşrik de olsa Resul Muhtim'i bu davranışından dolayı hep hayırla anmıştır. Çünkü canım peygamberim çok vefalıydı. Kendine yapılan iyilikleri asla unutmazdı. İşte böyle çocuklar. Acı bir yolculuktu Taif. Zeyt amca, Peygamberine bu kadar eziyet eden bir topluluk iflah olur mu? Elbette olmaz. Uhud'da ölenlerin hemen hemen hepsi Resul'e eziyet eden elebaşları değil miydi? Bak sonlarına. Bedir kuyularına atıldılar. Bir de müminlere bak. Allah o korku hallerinden bizi çıkarıp emniyete ulaştırdı. İslam devletini nasip etti. Daha çok soru soracaklardı ama önce Resul'e yapılanları hazmetmeliydiler. Bu pek kolay olmayacaktı sanırım. Üç kafadar yeni bir anı ve birçok dersle birlikte Zeyd bin Harise'ye teşekkür ederek oradan ayrıldılar. Hiçbiri konuşmuyordu. Ne söylenebilirdi ki? Allah'ın elçisi, Allah'tan vahi alan bir peygambere reba görünenler insana küçük dilini yutturacak cinstendi. Her biri hayal dünyasında ayakkabıları kanla dolan nebiyi hayal ederek evlerine gitti. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 42. sayısında yayınlanmıştır.